Altıncı, Leon mozaili İmparator kapısı üzerinde yer alan pantaktrator İsa tasvirli mozaikte ortada, İsa, arkalıklı bir taht üzerinde oturmakta, sağ eliyle taktis eder durumda, sol eliyle sayfaları açık bir İncil tutmaktadır. İncil'in üzerinde grekçe barış sizinle olsun, ben dünyanın ruhum ibaresi yazılıdır. Sağ tarafta madalyon içerisinde baş melek Cebrail, Gabriel. Sol tarafta ise madalyon içerisinde Hz. Meryem tasvir edilmiştir. İsa'nın ayakları dibinde ona secde eder durumda Doğu Roma İmparatorlarından 6. Leon 816-912 yer almaktadır. Mozaik tasvir 10. yüzyıla tarihlenmektedir.